Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz muhteremler Kona-ı Kerim'in son suresi olan Nas suresi Allah-u Teala Mevlamız Celleşanlühü Rabbil Alemin Allah-u Teala bir ismi de Mevlamızın El Hakim yani Rabbimiz ne yarattıysa her şeyi bir hikmete yaratmıştır Şimdi kâinata baktığımızda her yerde her şeyde bir denge düzen var. Uyum var her şeyde. Kuran-ı Kerim'e baktığımızda da tabi Kuran-ı Kerim'de Allah kerem olduğu için cennet Kuran-ı Kerim'de de öyle bir düzen denge, uyum var ki yani beşlerin aklı tabi şaşırıyor burada. Kuran-ı Kerim Biliyorsunuz ilk suresi Fatiha-i Şerif onunla başlıyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in son suresi Nas Suresi. Fatiha'da önce Allah-u Teala'ya hamd ediliyor. Allah Rabbil Alemin'dir. Allah Rahman Rahim'dir. Allah din gününün mahşe gününün malikidir. Sıra dua faslına geçiyor orada. İhdine sıratı müstakim diye dua faslına geçiliyor. Ya Rabbi bizlere hidayet eyle sıratı müstakimi diye. Kur'an'ın son suresi nedir? Nas suresi Allah-u Teala'ya şeytanın şerrinden sığırma konusu geliyor. Demek ki ilk Kur'an'ın başlangıcı allah Teala'dan hidayet dilemek ile doğru yolu dilemek ile işte insanın kurtuluşu bu yola gitmesine bağlı fakat Kuranın son nedir? şeytanın şerinden Allah'a sığınma demek ki bir insan Kur'an yolundan giderse hidayeti bulur. inşallah Teala yine insan sonunda da şeytan işlerinde korunabilirse inşallah ahirete imanı kâmile gider anlamına geliyor. Önceki suredeki hafta konu Felak suresiydi. Felak suresi birabbül felak yani felakın Rabbine sığınırım diye başlıyordu felak ayırma yani geceyi günüzü birbirinden ayıran tan yerini ağırtan dünyayı döndüren düzeni kuran anlamına geliyordu orada felakın Rabbine sığınırım diye başlıyor çünkü o süredeki şerler bütün malaları kapsıyor bitkileri kapsıyor hepsini kapsıyor burada ise bir Rabbin nâs sığınma geliyor. Yani biz, insanın Rabbine sığınırız diye geliyor burada. Neden? Demek ki şeytanın şerri ve sesisi yalnız insanları kapsıyor muhteremler. Mesela güneşin ısının şerri, e, sel filaketinin şerri, bitkiyi de kapsıyor, toprağı da kapsıyor, her şeyi kapsıyor. Ama şeytanın şerri bitkiye zarar vermiyor. Hayvana zarar vermiyor. Yalnız insanlara zarar veriyor şeytanın şerri. Onun için bakınız, Konekir'ne böyle bir uyum var. Bir ahalik var böylece. Yani Eyvallah bu konulara böyle daldıkça Eyvallah tabi daha keşfi açılıyor. İmanlığa geçtiği daha kuvvetini öperece bakınız. Mevlamız buyuruyor. İnşallah işte baştan suyunun tefsirine. Bismillah, bismillah. Kul enzü birabbin nas. Bevla Kul Habib Muhammed'im söyle. Tabi dolayısıyla ümmetin de söylesin. Enzü ben sığınıyorum. Birabbin insanların Rabbine sığınıyorum. Rabb rubiyet, mürebbi anlamına geliyor yaratan, yöneten yönlendiren, terbiye eden olgunluğa eriştiren insanı da her şeyi tabi ama burada konu insan konusu içinde e bizi yoktan var eden iç organlarımızı dış organlarımızı düzenleyen ruhumuzu yaratan gönlümüzü yaratan, beynimizi yaratan Elhamdülillah bizlere merhamet olan, idare eder Mevlamız. Bilikin nas. Arkadan Melikin nas geliyor. İnsanların melikine sığınan melik. Melik sultan demektir. Mesela Araplar bugün hala melik derler devlet başkanlarına. Melik Farsal, Melik Fahd. Melik Hüseyin gibi mesela bizler kral faysaf falan deriz ama onlar kral demiyorlar muhtemelenler. Yani kral ünvanı Avrupa Hristiyanlara mahsustur. Kral unvanı. Osmanlılar padişah. İranlılar ise şah dedikleri gibi Arapları esden de yine bugün Araplara hala Arapları kesinlikle kral kelebi kullanamazlar. Melik kullanırlar. Demek ki Melik devletin başı, başkanı yani sultana anlamına geliyor İnsanların melekine sığınıyorum üçüncüsü ilahin nahas insanların ilahına sığınıyorum bakın burada da başka bir düzen var şimdi burada insanların Rabbine insanların melekine insanların ilahına Üç mertebe, üç derece var burada. Önce insanın Rabbine yaratan, yönlendiren, yetiştiren, terbiye eden insanın Rabbi. Bunda şu anlam geliyor ki, e bizi yaratan Rabbimiz bizi şeyden teslim eder mi? Etmez. O bizi yarattı. Organını düzenleyen Mevlamız böyle. Arkadan Melik-i Nas geliyor bakınız. Neden böyle geliyor? Mesela bir anne yavrusunu ateşe atar mı? Bir anne hatta bir koyun kuzusunu kura teslim eder mi? Etmez ama ya gücü yetmezse? Karışlamıyor değil mi? Oluyor mesela. Allah korusun. Bakıyor mesela kadın rüyada Baba olarak dışarı çıkmış, ev yanıyor, içinde şukları kalmış ama eve giremiyor ama ateşe darbas sarmış. Şimdi bakın burada ne geliyor? Allah insanın Rabbi, o bize yarattı, hayatı veren o, canı veren o mevlamız. Düzene mevlamız. Peki Allah bir şeyden teslim eder mi? Etmez, gücü yeter mi? İşte Melik'in nasıl bakın. İnsanların meliki sultan kesin hakimiyet, kudret anlamına geliyor o mevla meliktir saltanat sahibidir güçüdür, kuvvetidir kudretidir arkadan ilahin nas insanların ilahı uluhiyet ancak onun hakkıdır onundur ancak kullukta ona yapılır Şimdi bu üç tane bunlara istiaze deniyor. Allah sığınma. Peki neden Allah kul sığınıyor şimdi burada? Min şeril vesvasil hannas. Min şerril vesvas. Vesvasın şerrinden. Vesvas <minser> vesvese verici. Nedir vesvese? Fısıltı. Ama sessiz Harf yok bunda. Hece yok bunda. Kelime yok bunda. Sessiz bir konuşma, fısıltı. Buna ne deniyor? Vesvese deniyor buna. Vesvese. İşte şeytan konuşur. Fısıldar şeytan. Ama hece yok. Harf yok, kelime yok. Bir ses de yok. Ses de yok. Ama insanın kalbi onu duy yaşatma teremde. insanın kalbi. Şimdi Mevla bizlere bazı duyularım Mevla bizlere. Mesela kulak görmez ama sesi duyar. Burun görmez ses duymaz ama kokuyu alır. Göz kokudan anlamaz ama gözle görür böylece. Bunlar dışle bağlantılı. Bir insanda bir duygu var. Altıncı duygu deniyor buna. Gönül duygusu, gönül. İşte insanın gönül duygusu da öbür aleme açılıyor, gönül duygusu da. İnsanın gönlü hem meleklerin ilhamını, konuşmasını duyar, hem şeytanın fısıltısını duyuyor, gönülde. Bunu çok güzel fark etmişlerdir. İnsan bazen dururken kalbine bire şeytana bir vesile gelir kalbine. Haşallah Allah korusun, Allah inkar pues gibi, âreti inkar gibi, ilerde sayacağım inşallah. İşte insan kalbi bunu duyar. El hannas min şerril veslasıyla hannas. Hannas, sinen, gerileyen anlamına geliyor. Ne zaman geriliyor şeytan? Kul, bir kul allah Teala'dan gafil olduğu zaman şeytan insanın kalbine, gönlene ve sesi vermeye başlıyor. Kul Allah-u anda hemen şeytan pusuya göre çekiliyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam hadretleri hadis-i şeriflerinde İnne şeytane Şeytan İnne burada kesin de şeytan Vâluyûn hortû mehû alâ kalbimde âdeme Herkesin şeytanı var. Onu da tekrar okulluğumda geleceğim inşallah. Şeytan ne yapıyor? Bakınız Peygamberimizin buyurması buyuruyor. İnsanın kalbinin üzerine hortumunu. Hort Eylül'le keşif halinde şeytanı kurbağa şeklinde görüyorlar genelde. Şeytanın çeşitleri vardır. Bir, birisi de hamlas denen şeytan onun da görevi insanın kalbinin kenara oturur. Kalbin sol kapağına oturur. Her insanın kalbinin sol kapağında bir şeytan vardır. Kalbin sağ kapanda da melek vardır. İşte ne abi şeytan? Hortumunu, Yani filin hortumu gibi şeytanın da bir hortumu varmış. Şeytanın hortumunu insan kalbine dayıyor, ağzını açıyor. Şeyin hüve zeker eğer okul o anda Allah-u Teala ederse Allah, Allah hatırlarsa, gerek kelime-i tevhid, Allah der, savaş getirir, kuran okur, tefekkür halinde, kul o anda Allah huzun olduğunu bilirse, Hanise hemen şeytan, ondan şeytan rahatsız oluyor, şeytana bu ters tepki yapıyor, hemen şeytan geri çekiyor bir kişinin kalbi akar. Dil değil ama. Dikkat buna. Dil değil ama. Şimdi kişilerine tesbih alır. Görüyoruz mesela. Hep yemeğimizde. Tabi olan bir şey. Yaşın geçen bir şey. Elimizde tesbih. Oturuyoruz. Gözümüz sağda solda. Kulağımız orada burada. görümüz başka yerde. Elimizde tesbih. Şakşak. Şak. La ilahe illallah diyorum La ilahe diyoruz. Bu şekilde böylece. Kişi bu şekilde zikir yaparken... İster kişi bu şey Kur'an okurken şeytan onun kalbine kaçmaz Ne zaman kaçar? Ne zaman ki o kulun kalbi Allah zik ederse. Kul onda kalbiyle, kul onda gönlüyle, dili Allah derken hatta dili o anda zikretmese bile kulun kalbi o anda Allah ile beraberse. Huzviyeci kişinin kalbi o kalbe bakınıyor. Kesin olarak şeytan yaklaşamıyor bakınız. Bırak ve seseyi yaklaşamıyor bile. Ve in nesiyallâhe Eğer kulun kalbi Allah unutursa ne Allah zikrediyor ne konu okuyor ne Allah huzurunda tamamen kul gaflete dalmış. Maşta futbolda orada burada kahkama böyle gafite kul kul böyle gafi olduğu zaman bil tekame kalbi Allah korusun bakınız bil tekame zaten hortum dayalı ağzı açık kalbe dayalı kul Allah'tan tamamen koptu Allah unuttu kul tamamen tamamen gaflette Açıyor hortumunu o kişinin kalbi yavaş yutuyor bakınız yutuyor, Allahu kuzu kulun gafleti uzun zaman devam ederse o kulun gün tamamen şeytanın ağzına işte giriyor meleşe. Işte. O kişi şeytan tam bir oyuncağı oluyor, oluyor. Peki her gün şeytanı varmış. İşte o konuya gelelim. Yine buraya Recep-i Kemal Hazretleri hadis ederdi Müslüm'de yani Sahih-i Şerif Ma <mâ> mim ki mehadin illa velehü şeytanun diyor aleys selamü Sizden her birinizin kalbinde bir şeytan vardır diyor peygamberimiz. Kalu dedi ki sahabeler peygamberimize "Ve ente yarışçısı Allah" dedi "Yarışçısı Allah. Madem her insanın kalbinde bir şeytan var" E sen de insansın yani peygamberimizde o anlamda. Peki senin de kalbinde şeytan var mı? Soran sahabeler peygamberimize. Kale. Peygamber cevap verdi. Ve ene Evet benim de şeytanım var peygamberdi. Benim şeytanım var. İlla ancak istisna şu. Ennallâya adeni feeslemeh. Allah bana yardım etti. Allah'ın yardımıyla benim şeytanın fesleme fe İslam kabullendi. Müslüman oldu o kalp. Şerim illa bir hayrı. <feyle> Ancak benim şeytan bana hayrı söyler böyle. Peygamberimizin şeytanı da elhamlı Müslüman oldu. Yalnız bilamanda bunu araşıyorlar acaba peygamberden sonra o şeytan ne oldu? İslam'ı devam etti mi acaba? Etti mi? Etmediği kanatı beliriyor muhteremler. Tekrar dene çıkmış oluyor böylece. Demek ki peygamberimizdeki o Peygamber nüvveti nur ile şeytan da orada imana geldi. Yalnız bu fe esleme kelimesi, fa fayı takibiye hem anlamına geliyor, esleme, fiil-i mazi. geçmiş zaman fiili ifal babından, esleme olunca geçmiş zaman fiili Müslüman olduğu anlamına geliyor. Bazı hadislerde raviler bunu fe diye -es etmişler. esleme olunca mütekellim olmuş oluyor. Beranda arada Allah'ın yardımıyla kurtulma anlamına geliyor. Peki insana şeytan vesile verdi, vermeye başladı. İnsana bunu fark etti. Hele bazı kişilerin yapısı biraz daha hassastır, yani daha duygusal kişiler vardır, içe kapanık. Şimdi hastalıklar bile insanın yapısına göredir. Mesela bir insanın yapısı genelde sarışın olanlar, insan dört madden yaratılımı törenler. Anasır erba, toprak, su, hava ısı. Bu dört maddenin hangisi o kişinin yapısında, daha üstünü sağlamışsa, o kişi o mizaj yapıya dönüşüyor. Su insana benden daha fazla olucu yaratılışlarında, bunlara balgami deniyor, bunlara genelde biraz daha sarışın olurlar. Bunlar nedir özelliği? Bunlar balgami, mizaç, su galip olduğu için bunlar çabuk nezle olurlar, çabuk grip olurlar muhtemelen. Tahircim saymayacağım. Demek ki normal hastalıkları bile İnsan yapısına göre değişir, değişir. İşte bu şeytanın vesvesesi de o da değişiyor belki. Kiminki yapısı sevdavi deniyor, toprak fazla, karakan fazla. Kim yapısı sevdavi yapıda ise onlara biraz çok hassas olurlar, çok duygusal olurlar, çabuk alınırlar çabuk kırılırlar bir şey unutamazlar onu muazzam büyütürler bunların vehim duyguları elhamları çok kuvvetli olur her şeyi kötüye yorumlarlar her şeyi kötümsü olarak görürler İşte Allah korusun kimlerin yapısı bu mizazaçta ise şeytan bunlara daha çabuk yaklaşabiliyor şeytan bunları daha çabuk kandırabilir vesese. İşte veseledir. Eyvama dönüşür bunlarda. Allah korusun bunlar şeytanın süsün daha çabuk duyarlar kalplerinde. Hatta böyle konuştuğunu kelime kelime duyarlar bu kişiler. Eğer kişi o şeytanın konuşmasına kulak verir de onları dinler de ona şeytana işte cevap vermeye şöyle böyle diye kalkışırsa Allah korusun nasıl ki balık Holtayı yutunca artık işi bittiği gibi o kişi algılıkta biter işi muhteremler. Önce sıkıntı başlar, darlık başlar, uykusuzluk kaçar, sinir, sistemi bozuyor Allah korusun. Aklı da gider, imana gider Allah korusun muhteremler. Peki ne yapmak gerekiyor? Ta Mevlamız buyuruyor bizlere ayet 200 Arap suresinde ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun Mevla buyuruyor. Eğer şeytandan size bir nezik, nezik bir dürtükleme, yani bir vesese şeytansıya dokunursa fesseizbillah hemen Allah'a sığın. Allah'a Allah sığın. Demek ki şeytandan kişiye vesese geldiği zaman, yani unutmayalım şunu, herkesin şeytanı var muhterem bak. Herkesin, hepimizin şeytanımız var. Bizimle uğraşıyor. Son nefese kadar. Ölüm halinde. Yani ruh çıkır, çıkarken bile insan şeyden uğraşıyor. Onun tabi görevi de o. Onunla uğraşıyor. Yalnız bazı kişilerin duygusal dukları için onlara daha etkili olabilir. Ama Allah da da buyuruyor. Şeytandan bir dürtükleme vesvese geldiği zaman ne yapmak lazım geliyor? Festeizbillah. Hemen Allah sığınmak gerekiyor, Allah sığınmak gerekiyor. İnnehu semi'un alim. Allah Teala semi'dir. İşitiyor. Hem şeytanın verdiği vesayalı işitiyor. Hem kul Allah'a işitiyor. Alim'ün Allah alimdir. Nasıl Allah'a kul sığınır? el <fesle> billahi recim işte muhteremler. Budur. ''Evzu billahi mineşşeytanirracim'' Bir insan bunu güzelce söylerse, Allah'ta sığınırsa kul, olanaş şeytana bir şey yapamıyor muhterem, yapamıyor. Ama kişi mutlaka burada şeytana muhatap olmayacak Şimdi aklıma bir soru gelebilir. Peki Allah Teala acaba ne yarattı şeytanı? Olmasaydı ne iyi olurdu? Bizi yoldan çıkarmazdı. Aklımıza gelebilir şimdi. Gelir tabii. Ama Kur'an her şeyin cevabını böyle biz elanlı Kur'an kitaplarımlar. Mevlâ buyuruyor. Ayet 21 sebe suresinde Subhilla Ve aleyhim bin sultanin. Mevla yürüyor, o şeytan, insanlar üzerinde, bir saltanat sahibi değildir. Burada sultan, saltanat, yani güç, kuvvet, kahır, cebir yapamaz Mevla bakınız. Allah tabir ya. Yani şeytanın, insanlar üzerinde, bir gücü yok, kuvveti yok, kahır, cebir gücü yok, şeytanın. اِلَّا لِنَّا Ben yürümünü bil ahireti. Bak Mevla buyuruyor ancak kimler ahirete gerçekte inanıyorlar ahirete. Minmen مَنْ هُوَ fi şekkin Kim de ahirete imanı zayıf şek şüphede meşkük imanı zayıf kişinin işte bunu ayırt etmek için Mevla buyuruyor şeytana izin verildi Mevla buyuruyor. Yani insan bu dünyaya imtihana geldiği için, bu aleme imtihana geldiğimiz için demek ki halis gerçek müminle böyle imanı zayıfların ayrılması için Mevlam ona izin veriyor muhteremden. Veriyor bu şekilde. <Gülüyor> Peki şeytan tamamen başıboş mu kaptı gönülde? Onun karşı yok başı bir güç kalbimizde acaba? Yine mevlamız buyuruyor ayakı dokuz sure zariyatta sebilla ve minkür şeyin halakna zevceyini mevla buyuruyor. Her şeyi, her şeyi mutlaka çift yarattık mevla buyuruyor. Her şey çift. Gece gündüz dünya ahiret, yaz kış olduğu gibi her eşit şey meyla şiftiratlık buluyor. Şimdi kalbimizde evet sol kapağında şeytan var ama sağ da melek var muhteremde. Melek var. Melek bize yardım etmek istiyor. Etmek istiyor. Peki ne edemiyor acaba? Niye edemiyor acaba? Şimdi adı cemaatimiz Allah'ın kulu bir denge kanunu var bakınız. Allah'ın denge kanunu var şimdi. Kulun gönlü eğer şeytanla uyum sağlıyorsa melek orada hiçbir şey yapamıyor. Şeytan kişiyi istediği gibi oynuyor. Çeviriyor kişiyi böylece. Kimin, kimin kalbi gönlü şeytanla uyum sağlıyorsa kimin de gönlü melek duyum sağlıyorsa, ona şeytan katiyen zarar veremiyor muhteremler, Veremiyor. Şimdi şöyle örnek verelim. Mesela bir kişi, kimlerle görüşüyor? Nerelere giriyor? Ona kimler geliyor? Tabi erkek olsun, hanım olsun muhteremler. Bu erkeğin, bir erkeğin veya bir hanımın gönlü Kimlerle uyum sağlayabiliyor? Şimdi öyle kişi vardır ki mesela bazı hanımlarımız bile tesettürüdür, namazını bırakmaz, hacıdır, hoca olabilir. Ama onun iş yapısı gönül alemi tam imanla bütünleşememiştir o İman tadını tatamamıştır. O hanım ne haber? öyle tekrar Müslümanla görüşemez. Sıkar onu. Dünya elin tercih eder. Dünya elini Yesin, içsin, gelsin, tolsun böyle eğlensin. Onun günü onunla uyum sağla bakınız. Yani dış yapısına kadar tesettürü de olsa, hacı hoca da olsa, namazını bırakmasa da, ama onun gönül aleminde ihlas tam bütünleşmemişse, imanla bütünleşmemişse, onun gönlü, mutlaka dünya ehlini sever. Öyle tekvadır, ahiret alemidir, hep Allah dinden bahsediyor, onu sıkar ondan bu şekilde. İşte bakın muhteremler, böyle kişinin gönül alemi böyle olduğu için de, onun o kişinin gönlü, dış yapıda, dünya aleminde, demek ki dünya ehlini sevdi, onun uyum sağladığı gibi, onun gönlü de melek de uyum sağlayamaz muhteşem, sağlayamaz böylece. İlk kalbine nur olmadığı için. Onun gönlü şeytana uyum sağlar, ona şeytan yardımcı olur kötü yollarında, onu benimsel muhteşem Eğer bir kişi, bakınız her şeyin dünyada, her şeyin dünyada bir zahiri, bir batını var. Yani bir dış yüzü var, iç yüzü var. Şimdi bir insan kendisine, gönlüne baksın. Bir insan bu dünya aleminde kimleri seviyor, kimlere beraber olmak istiyor, kimlerle uyum sağlayabilecek kişi baksın. Onlara baksın kişi. Efendim işte ne kadar iyi insanlar varsa be Allah yolunda, ihlasız, samimi hep namazda, niyazda, dinle, cihatla, mücadeleyle uğraşan kişiler var onları seviyor, uyum sağlıyorsa hiç korkmasın muhtemelen, hiç korkmasın onun gönlü elhamdülillah kalbinde melekte uyum sağlar muhtemelen, sağlar bakın bir şekilde. Zaten şeytan yemin ettiği Biliyorsunuz aslında şeytan da şeytan değildi. Zaten şeytanın sözlük anlamı şeytanın sözlük anlamı bozguncu, fesatçı, fitneci anlamına gelir şeytanın sözlük anlamı. Şeytanın asıl ismi Azrail idi. la buyuruyor, kâne minen cinni, melek değil, cinnilerdi cinnilerdi şeytan, Adı Azrail idi. Dünyada, göklerde çoğu Allah'a ibadet ettiği, sonra yükseli yüksele, ta cennete, meleklere, hoca, lider oldu melekler. Ama, tabi Allah katında, kötüydü Allah katında, ama zayn yükseldi. Yani işte. Sonra işte, Adem aleyhisselam Hazretleri'ne, Allah'ın emriyle gereği, secde yapmayınca, saygı yapmayınca, Tabii keşke Allah isyan etmiş oluyor. Allah tarafından lanetlendi. Lanetlendi kendisi. Ben. Lanetlendi. Olma dedi ki Kale, Rabbi Ey dedi Rabbim. Allah'ın karı etmiş şeytan. Edemez. Allah biliyor. Bimma egveyteni. Sen beni de bu Adem sebebiyle azırdın ya Rabbi. Azmamın sebep Adem aleyhisselam. <gülüyor> Bak yemin etti. Ya Rabbi ben onlara dedi, Adem'in ehlattarına, zürriyetine, yeryüzünü çok dedi, tezyin edeceğim, tezyin. Süslendireceğim onlara. Güzel göstereceğim insanları, insanları ahiretten koparıp, dünyayı bağlayacağım dedi insanları. İşte şeytanın ilk yolu bu muhtara bakınız. Şeytan da yapıyor insanlara hep diye güzel gösteriyor. Daha güzel giyinme, daha güzel gezme, daha şey eğlenme şunlara bunlar bunu yapıyor. Vele unu eşmehîn onların hepsinde azırım ben de şeytan. Bir insanlara dedi ben şey. İlla ibadete bin hümül muhlasıyın dedi sonda. Ancak Garabedi sen ilası kullanan var ya, onunla bir şey yapamam bu durumla. Şimdi gelmiş olan Nas gelmiş Allah. Demek Allah'a sığınıyoruz. Min şerril vesvesil hannas. Bu da h noktalı. Bunu öyle okuymuş inşallah muhtemelenler. Min vesvesiyle vesvasil hannas Hannas olan, hannas kul Allah zikrettiği zaman yani kalp Allah zikredince böyle geriye çekilen, böyle pısan kaçan, korkulan anlamı geliyor. Onun vesvesinin şerrinden Allah sınıyorum. Ellezi öyle vesves şeytan ki yüves visu fi sudurin naz insanların sadrında ve sese veriyor sudur sadrın çoğulu sadr göğüs demektir göğüste demek ki yalnız kalb değil de insanın göğsünde kalbin dışında daha letaifler var insana kalbinde kalp, ruh, sır, hafi, ahfa diye detale vardır demek ki kul hangi makamda ise bakınız. Yani kişi kalp makamında ise onun kalbine. Ruh makamında ise, yani kul yükselmiş, eli zikir olmuş, uyanmış kul, ruh makamında onun ruhuna. Kul daha yükselmiş, hafif ahvan makamına gelmiş, onu da yürüyor Demek ki bir insan, bir kişi ne kadar evliyada olsa, Ölünce kadar şeytanın şerrinden tam emin değildir. Emin değildir. İşte. Minen cinneti vennas. Şimdi iki türlü şeytan var. Minen cinneti bir cinli şeytanlar. Vennas bir de insan şeytanları var. Cin şeytanları Tabii göze görülemiyor muhtememler. Neden görülemiyor? Şeytan ateşten yaratılı ateş. Nedir ateş? Aklımda tabi şu gelebilir ateş deyince yanan bir odun, kömür o değil muhtememler? Ateş. Mesela hasta hasta? Ateşim var diyor hasta. Ateşime yanıyor mı? Ateşim var diyor hasta. Nedir ateş? Isı. Isı muhtememler? İşte şeytan ısıdan yaratıldı. Isıdan yaratıldı şeytan. Ama rengi olmayan, kokusu olmayan ısıdan yaratıldığı şeytan. Bunun için şeytan aleyh gözle görülemez. Havadan hafiftir şeytan. Kısa ama gök yukarı çıkabilir. Yani gökten çıkamıyor. Peygamber doğumundan sonra. Şeytanlar ve cinder onun hareketleri çok seridir. çabuk girip gelebilir bir yerlere. Bir de bazı ışınlar gibi, onlar da demirden, çelikten geçebilirler. Onda engel olamıyor. Bunun için insan bedene girip çıkabiliyor bence. Ve Vestire verebiliyor, verebiliyorlar, Cinli şeytanlar. Tabi onları göremiyoruz, göremeyeceğine yapıyoruz. Allah sinyoruz fakat bir de insan şeytanlarda var. Mevla böyle bakınız. O zaman dedim şeytanın sözlük anlamı bozguncu, fesatçı, fitnci anlamına geliyor. İşte insanların imanını bozmaya çalışan, insanın ahlakını bozmaya çalışan, toplumları böyle sapıkla yöneten demek ki bazı kişilere vardır, Çalışırlar, onlar çalışırlar. onlarda da insan şeytanları onlarda adı cemaatimiz. İşte cinli şeytandan Allah sığındığımız gibi onlardan da Allah'a sığmamız gerekiyor muhtemelen. Bazıları efendim, ilim adamı etiketi altında akademisyen bir ünvan altında işte ilahe profesörü şu adı altında ama aslında insan şeytanıdır. Kendisi gerçek imansızdır. Yaş inanmaz kendisi. İslam'ı yaşamaz kendisi. Yani o kişinin aile yapısına bakıldığı zaman onun evinde İslam yoktur, yaşanmaz muhteremler. Ama ne var? Akademisyen unvanı ile sun insanları sapıtmak için efendim işte dinde reform adı altında bir şey yapmaya çalışırlar inşa sapmaya çalışıyorlar. Aslında dinde bir ölçü var dinde. Din kimden alınır? Bir gün İmam Buharı Hazretleri çok gezin bariz alınır. Bazen deviyle bazen de yalın ayak ayakları patladı kumlarda bir de dünya bakımından çok yoksulu. İmam Buhari bak. yani Buhari mütevelli. Kurandan sonra gelen en sayı adı kitabı. Onun yazıyor çok yoksul ab. Ne kadar yoksuldu bak mütevalliler? O meşhur Buhari eseri yazarken geceleri bunun çoğunluğunu yazarmış. Kandil alacağı parası yok mu bak? Kandil, parası yokmuş da ay ışını yazarmış ki bak yazar böyle şey. De. Hayat-ı Şerif'in yazmadan önce bir edermiş. İki Hristiyan namazı kılıyor. Peygamberimize bir muhatap murakabe ediyor. Eğer Peygamberimiz yaz derse sonra yazıca muhtemelen Bakınız böyle çalıştı. Bu Mubarak'a böyle hadis toplama döneminde soruyor işte hadis bilenler, hadis ilamaları buna bir köyü tarif ediyorlar. İşte o köyde çok mübarek bir kişi var. Hadışçı o biliyor. Tabi hadışçı sendil alıyor böyle. Sana kim söyledi? Ona kim söyledi? Bütün bunu araştırıyor. Buna sened deniyor. Haziran Buhari yanda birkaç beraber o köye gidiyorlar. O kişiyen de koyunlara varmış da onu oturtma çıkarmış çayıra. İşte diyor ya imam çok da dışarı biliyor. Önce bir karşıdan bakıyor ona, koyunun biri kaçmış, kaçmış. O da şöyle yapıyor, gel gel, yani tal, tal, tal hina, hadi kubuz, sana diye bele. Diyor. Koyun geliyor, aylında bir şey yokmuş ama, yani koyunu sır kaçmasın, gelsin diye, tal tal hina, buraya gel, hadi kubuz, ekme vereceğim sana diyor. Koyun geliyor, avcı bakıyor, avcı bir şey yok. Bakınız o bu Hazretleri hemen geri dönüyor. Hiç o kişi görüşmüyor. Geri dönüyor. Diyor, ya imam ne olur sana bak. Şu uzak yoldan geldin sen buraya kadar. Hiç sen konuşmadan konuşmadın, görüşmedin. Neye geri dönüyorsun? O yalancı. Yalancının hadisi şerde alınmaz. O hadisi sayı olamaz diyor. Neden? Ne yalan söyledi? Bak koyunu kandırdı böyle diye. Avucunu açtı konu bir şey verecektir de vermedi avucu boş mu bu şekilde böyle diyor şimdi azı cemaatimiz kişi dini kimde öğrenecek alacak ona bakması gerekiyor öyle kişiler evet akademisyen ünvanları olabilir ama onlara bir de yaşandı bakmak gerek yaşantılarına ailevi yaşandığı ne şekilde aileleri evinde insan var mı yok mu kendi beş namazını kılıyor mu? İslam'a karşı bir saygı hürmeti var mı? Bakma gerekiyor. Şimdi bir de azı inşallah kısa olarak şeytanın insanı kandırmasının bazı yolları var. Yolları var. Önce bir şey aklıma geldi muhteremler. Hazir-i Mesut buyuruyor. Şeytanın mümini mehzülün diyor. Sahabeden İlmet Hazretleri. Şeytanın mümini mehzülün. Müminlerin şeytanı çok ama çok zayıftır, kurulur buyuruyor. Müminlerin şeytanı. Neden azı cemaatimiz? İki arkadaş varmışlar. İki Müslüman genç arkadaş. İkisi de Biribende üstün tek var. Allah yolunda. İkisi bu şekilde. Tabii onların da şeytanı var ama. Şeytanları var ama şeytanlar da çok zayıf mı ama. Aşırı şeytanı zayıfmış şeytanları da. Şimdi ne oluyor? Birisi hastalanıyor, birdenbire ölüyor. Ölünce tabi bu ölen kişinin şeytanı reisleri İblis aleyhlaner. O bir adada oturur, orasın merkeze hangi aday ise adaya gidiyor, ona tekmil veriyor. Efendimiz sen beni filan kişiye gölü vermiştin, o kişi öldü şu anda. Geldim buraya. Nasıl öldü? Tabi üzgün. Görü yapamamış. Başarısız kalmış. Şeytan üzgün bahay zayıf, kuru, beli çıkmış böyle o gözleri çukurlaşmış o şekilde mahcup duruyor. Efendim işte o kadar uğraştım, o kadar uğraştım son nefesi uğraştım ama Allah dedi, başka demedi böylece. İmanı gitti. Şimdi biz kızıyor. Şimdi sen diyor sene vereceğim. Birisine vereceğim diyor. Onu yoldan çıkar bakalım diyor. Ona veriyor. Şimdi o verdiği kişi biraz Müslümanmış ama dışı Müslüman. içi kopmuş ama içi kopmuş. Bu ona gidince önce nereden başlıyor? Önce yemek yerken, su içerken buna besmeli terk ettirmekle başlıyor şeytan şimdi. Bu tabi bunu mahşeden meşgul değir bir şeyle ama hapırıp vuruyor. Onu ben eşiyor. Besmele yok. Besmele söylemeyince şeytan haber şimdi. işinde. haber veririyor. Şeytan başlıyor ense yapmaya şimdi. Kuvveten başlıyor. Böyle şeytan kuvveten başlıyor. Eve giriyor. Öden besmele ile eve giriyor. Eşini görüyor, görüşüyor. Besmelesiz görüşüyor. Namaz kılacak namazını oyalıyor, şunu yapıyor, bunu yapar, yapıyor derken, şeytan bunda başarılı oluyor. Oluyor. Ama şeytan iyileşiyor, kuvvetleniyor, en bir kuvvetleniyor gayet. Ardan yıllar geçiyor, öbür arkadaşını görüyor. İki arkadaş, iki şeytandı bunlar. Arkadaşların. Öbürünü görüyor, tabi öbür genç daha ölmemiş. Bu gece ölmüştü tekrar genç. Öbür de ölmemiş. İki şeytan karşılaşıyorlar, e bir şeytan bunu eski halinde böyle kambur, zayıf, bitkin bir halde ben zor nefes alıp veriyor, o şekilde buna bakıyor, o bu ensi yapmış, kuvvetlenmiş, şişmiş, hayırlı diyor, ne oldu sana? E ee, diyor, sağma diyor. Öyle bir insan düştüğümü diyor, tam avuçlan diyor. İsimi şey on böyle diyor, İyi bir şeyiyim diyor, her şey yapabiliyorum diyor çok rahatım beni diyor. Devamlı sağda, canızda, oyunda, şeyi bıraktım, namaz bıraktım bana diyor. O kadar rahatım diyor. İşte bakın muhteremler, demek ki şeytan kuvvetlemesi için öncelikle gidip gıdara bakmak, dikkat etmek gerekiyor bence. Mutlaka besmele. Hatta mümkünse baştaki tek besme bile az aslında böylece. Arada gene besme söylemek gerekiyor. Mesela çorbada insan yemeğe geçer, işte zeytin insan peynine geçer hiç olmazsa böyle bir tür değişir ki hiç olmazsa bir bir besmele şimdi söylemek gerekir böyle besmele devamlı söylemeli içerken besmele devamlı söylemeli bu nedir? şeytan önce burada aç, susuz kalıyor, şey, zayıftır şeytan burada sonra şeytan ne istiyorsa aksinin yapmalı İnsan mesela evine gece geldi insan tam yorgun olabilir, şu olabilir e yakında cami de var, erkek için. Yakında cami de var. E cemaat etkisi de iyi olur mu? Tabii kat kat kad kat iyi olur. İyi olur. Ama nedir şeytan? Aksan sen yorgunsun be. Bugün işin ağırdı. Kafan da karışıyor işte bu şekilde. Hele otur bakalım. Sonra kıl versin namazını. Oynamak istiyor. Ne yapmak gerekiyor burada? Aksi yapmak gerekiyor. Aksi yapmak gerekiyor. Eğer o kişini o anda... Bir dünya menfaatı olsa gider mi? Gider değil mi? Gider kişi bu şekilde böylece. Ama büyük ahiret menfaati var. Yani sürekli şeytanın hep tersi yapmak gerekiyor böyle. Aksini yapmak gerekiyor. Birden muhteremler şeytana iyilik yapmaya gelmez muhteremler. Eskiden böyle bir de şeytanın tapınanlar vardır. Eskiden bunlara bir isim verirdi. diyer diye böyle. Yine tabi günümüzde gene var böyle. Şeytan'a tapınanlar yani ona acımaya da gelmez, ilgetmeye gelmez. Yine bir Müslümanın biri ilk defa hayatında bir kiliseye gitmiş ilk defa. Kiliseye gitmiş, oturun bir kenara bakıyor. Kiliseye gelen Hristiyanlar Hası Meryem'in heykeline ona mum yakıyorlar. Hası İsa'ya mum yakıyorlar. Bakıyor bu Müslüman. Bir kada bir de şeytan heykeli varmış arada, ama herkes ona lanetliyormuş giren. Bu Müslüman, gafir tabii Müslüman, güya şeytana acıyor, herkes bunu lanetliyor diyor. acıyor onu da Hristiyanlar çıkarken bu son kalıyor, bu da bir mum yakıyor, şeytan önüne koyuyor onu yani şeytan mum yakıyor, yani şeytana acıyor güya. Onu ilik ediyor sanki. Peki sonra ne oluyor? ta evine gidiyor. Gece uyururken şeytan bunun rüyasına geliyor. İyi e arkadaş diyor. Senden başka kimse beni acımadı. Kimse bana mum yakmadı. Herkes beni lanetledi. Aferin herkes beni diyor. Sen bana iyilik ettin. Beni acıdın. Mum yaktın. Ben de şimdi karşılığını ödeyeyim diye geldim. Bunun karşılığı kalmasın. İyiliğin bunu ödemeye geldim sana. Peki ne yapıyorsun bana diyor şimdi. Fidan bir hazine var diyor. Yani devlete ait bir hazine var. O ben iyi biliyorum diyor. Oraya seni götüreyim, oraya ben seni sokayım diyor. alabildiği kadar oradan diye altı alabilirsin diyor. Müjde diyor Götüreyim seni diyor. Alıyor bunu bir hazine götürü bina, binayı götürüyor. Şimdi bakıyorlar kapıda asker nöbetçi var silahlı. Oradan giremeyecekler. Diyor ki şeytana bak buradan nöbetçi var ama silahlı. Buradan giremem. Arkada bir cam var diyor. Biliyorum ben diyor. Oradan mesleğe sokarım diyor. Arkaya gidiyorlar. Cam var mı? Küçük bir cam var mı? Yukarıda mı camda? Tabi çıkamıyor. Diyor ki şeytan buna. Omuzuna bas çık diyor. işte omuzuna basıyor. Tam böyle o şeye tutuluyor. Tam çıkacak. Şeytan tabi geri çekiliyor. Tam bu pencereden içe gireceği anda... Nebeşi duyuyor bir gürültü. Hemen koşup geliyor, ayağını yakalıyor şimdi bunu nebeşi. Rüyada. Ayağını yakalıyor, ayağını bırakmıyor nebeşi şimdi. Diyor ki şeytanın işi bağırıyor. Beni ne yapayım? Tekmene vurum, vurun Tekmene diyor bir ayağına diyor. Bırakır seni diyor. Şimdi bir ayağın nebeşi elinde. Bu kişi ne yapıyor? Öbür e, Boş ayağında durmadan şey başlı vurma tekme vurma. Vuruyor tekme ama yine bırakmıyor. Bırakmıyor ne yapayım? Üstüne iş ediyor. O zaman bırakır böyle diyor tam içerken, hanım hanımı uyandırıyor bunu iş Ne yapıyorsun be diyor. Demin de tekme bulunuyor. Üçemiş benim diyor. Böyle diyor. İşte bakın muhteremler. Demek ki şeytanelik yaramıyor şeytana bu şekilde. Bunu yapmış da Vallahi ama başına gelmiş bu şekilde? Şimdi bir de muhteremler şeytanın en büyük silahı bir de namaz kılınlara ilgilenir şeytan. Pelaasa abdest konusunda buraya peygamber hazretlerim. İnne li'l-vudû'i şeytanen. Yukallehü el velhan. Abdestle ilgili bir şeytan var. ismi el-Velhan şeytan. Ona sığınırız. Bunda nedir görevi? Bir müslüman gerek abdestinde gene gusülünde iken ona sürekli vesile veriyor şeytan yok yüzünü kuruyora kaldı elini iki kere yıkadın yok şu anda eksik oldu bu kişi zavallı Allah korusun eğer şeytan dinlerse artık bastıra bastıra kaşıya kaşıya iki mi oldu üç mi oldu bir mi oldu yarım mı oldu ağırlaşır uğraşır abdüsünü bitirir gene şeytan devam edilirse ama Bak ayağının biri topu kuru kaldı. Bakar acaba kuru kaldı? Döner onu yıkar. Gelir yok solu olmadı der. Kişiyi meşgul eder Bir de banyoda. Banyoda Allah korusun. Büsüller böylece. Var arkamda kuleye kaldı. Var ağzını iki kere yıkadın. Var şunu bunu yıkadın. İşte bak muhteremler. Kesinlikle bakınız bunu yapmama gerekiyor böylece. Bunu şeyten yaptırıyor Bunu şeyten yaptırıyor. Nedir abdestin farzı? Dört lira bak dört fazdır. Bir insan yüzünü bir daha yıkadı mı bak fazine geldi böyle. Kolları yıkan bir kere farz gelmiş oluyor. Eğer bir insana böyle bir şeytani vesese gelirse acaba iki mi mü diye iki iki iste bir olsun geri dönmesin bu teremler. Gerek kusülde gerek abdestte ve bir de bir kişi eğer şeytanın vesisesini Böyle dinlerse, yani bunu evham da denir. Evham da ayrı bir konu. Ona şey girmiyormuşlar müterimler. Yani aslında evham da o da şeytana bağlantılı. O da bağlantılı şeytanla. Evham vehimin çoğulu, İnsanın beyninde bir duygu var, buna vehim deniyor. çoğulu evham deniyor. O da şeytanla bağlantılıdır, bağlantılıdır. Allah korusun bir insan böyle abdeste gusülde eğer şeytanın vesvesesini dinlemeye başlarsa, bayanda çok kalırsa, abdestte musluk başına lavaboda çok eğlenirse, bu kişi sonra namazda durduğu zaman da yine şeytanın şeyi devam eden namaza da sen namaz kılıyorsun ama başına kılıyorsun der buna i̇şte abdest, abdest değil, Allah bunu kabul etmez her bu kişi bu defa böyle namazına da kursun soğuma başlar Rab'dan kabul olmaz diye. İşte bak muhtemelen de Resulullah birazdan buyuruyor. Bunu yapan şeytandır. Ve bin ebu abihi şimdi şeytanın kapıları deniyor bunlara. Şeytan bir kapı şekli insana giriyor. Hubbu tezeyyünü minleri esasi Vestiyabi ve darı şeytan bir de şöyle diyor insanlara aşırı ifra derecede titizce temizlik yapmak bu gene kadınla ilgili böyle şey. Ev bir kadın bakınız minleri esasi Vestiyabi ve darı böyle evinde ev eşyasında yüz başında titizlikte aşırı giderse bu da sırf şeytanın vesilesidir şeytanedir. Allah'ın zamanla vehim ehvama dönüşür. Ehvamız çok tehlikeli muhterevler. Bazı kadınlar aman titiz ve titiz bu şeye balejha. Aman perde şöyle olmasın. Ama efendim şalıya biri bastı. Hemen silecek. Ama şöyle yapacak. Aman böyle yapacak. Üzbaşı evi eşyası bela Fatvi oğlu olursa bu da şeytani muhter, şeytani muhter. Evhamdır, bundan ileri geliyor bu da. Bunun için demek ki dünya temizliğine bu kadar fazla aşırı gitmemek gerekiyor. Efendim işte temizlik imandandır had şerif var doğru muhteremde bak. Temizlik imandandır sözü doğru ama şimdi bunun iki anlamı var ama biri ya. İki anlamı var böyle. Nedir? İman mahallini temizlemek imandan. İkinci ana bu. İmanın mahallini imanlar imanın yeri? Kalp görüyor değil imanın mahalli. Aslında temizlik? Kalbin temizliği aslında verecek Yoksa öyle kişiler var ki, evini her gün alır, süprizden popur, popur, popur. Hep israf eder bu böyle. Haçer, şeyler şeyleri her tarafı sula sula, sula sula sula durmadan sir sir sir Zavallı artık ifta gider ama imana gelen zayıf Eğer böyle aşırı ev temizliğiyle iman kuvvetinseydi işte örnekleri çok muhteşem Çok örnekleri. Demek ki evet imandan da temizleyecek ama imanın muhallini temizemek. Asıl kalbi temizlemek gerekiyor. Allah zikrullah ile bunu gerekiyor bu şekilde. Bir de acelecilik bir işte acelecilik buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri el acele tu mine şeyt ve teenni mine rahman acelecilik de şeytani bir insana aklına kalbine bir şey geldiği anda hemen yapayım derse bu da şeytani muhterem mutlaka bir duraklamak gerekiyor teenni yavaş gerekiyor düşünmek gerekiyor Acaba bu iş, İslam'a uygun mu? Dine uygun mu? Allah bundan razı mı? Acaba diye düşünmek gerekiyor. Demek ki akla, hayale, kalbe, gönüle geldiği anda çok acele yapınamak tabii sonunda pişmanlığa sebep olur muhteremler. Bir azı cemaatimiz şeytanın bir şeyi de nefsi ammaremizin sıfatlarını tahrik eder nefsimize. Nedir bunlar? Şehvet, gazap, öfke, kin, onur, benlik, ihtiras gibi sıfatlar daha var, vardır. Şimdi her insana tabi şehvet vardır. Ama şeytan bunu tahrik eder şeytan. Tahrik ettiği anda o kişinin bütün yapısı şehvetle dönüşür böyle. Yani gözü şehvete bakar, kulağı şehvetle dinlesin, dili onu konuşsun, el ayağı oraya varsın, kişi bütün varını oraya verir böylece. İşte şeytanın bir gücü budur böyle, insanın şehvetini tahrik eder, insana bir cinsel gerilimi meydana getirir. Yine şeytanın bir şeyi de, yolu da, kuvveyi, gazabeyi tahrik eder. Öfke, sinirlenme. Duru duruyken, İiri kuyu gazebesin tahrik eder kişi birden beri sinirlenir bütün beden asla bileşi bütün beden öfke sinir Muazzam kişiyi basar. tabağıında ne olur insan söyleylebilmez bilmez muhtemelen. Allah Allah'ın dinnden çıkar imanlar çıkar Allah peygamber söyleyebilir evli sanağı da bolayabilir omca bir şeyle icabında Allah kuun katil olabilir kişi bu işin Kuvye-i Şeytan'a şeytanın bir silahıdır. Yine şeytan bazı kişiler de böyle kin yoluyla böyle. onun kinini tahrik eder. İşte bak böyle demişti, böyle yapmıştı, böyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Yani yaptığı ha haksızsa mahşer var elhamdülillah. Orada bir mahkeme-i kibran var. Onu sen alacaklısın. Onu sen asıl sevmek lazım. Yani biz sevinçle Küzdüğünü bire karıştırır, yer değiştirir bize bu şekiller. Eğer bizi bire, bize biri bir şey yapmışsa, biz mazlum isek, o zaman biz ona sevmemiz lazım geliyor. Efendim on sene bana böyle yaptı, ben sene böyle böyle yapmıştı bana. Ne mutlu sana ya, sen yapmamışsın ya, alacaktısın. Bir de mahkeme kibra kübra var. Ama aksi kötü, aksi muhteremler. Allah korusun, ya biz yapmışsak, onun olacak? Kişimizden muhteremler. Yine şeytan ne yapar kişileri? İhtiraz. Aşırı hırs böyle. Dünya hırsıyla ya belli makama gelme, belli mevkiye gelme ya da dünya aşırı sarılma. Aşırı sarılma. Efendim işte diyor ben namazını bırakmıyorum ama evet o namazını belki bırakmıyor ama namaz onu bırakmıştır muhteremler. Namaz namaz değil bakın böylece eğer kişi de aşırı dünya hırsı olursa, zorlama ile, yani kişi zorlama ile, aşırı hırsı kişi dünyaya sarılırsa, onun aklı, fikri, düşüncesi, gönlü dünyaya tamamen dolmuştur. dolmuştur. Evet, ezan okudun mu? Haysanı okuyormuşlar. O anda kendine gelir, hemen koşar, patülü kütür, işte yarın bir abdest, Allah-u dur bir şey, yatıp kalkar ama, ona göre namazı bırakmıyor. Ama namaz bırakmış o muhteremden. Namaz namaz değil bu şekilde bunun için aziz cemaatimiz bu şekilde şeytana yol vermemek gerekiyor. Bir de bunlardan biri muhteremler insanın kalbine şeytan imanla ilgili vesvese verir. İmanla ilgili vesvese verir. İşte işte en tehlike dönem budur muhtemelenler. En tehlike dönem budur bu şekilde. Kime gelir? Eğer bir insan abdestinde, namazında kişi artık bir ihlaslı, biraz tekvaca istemeyen kişi ise buna şeytan imanla ilgili haşeallah inkar ettirici arati inkar ettirici gibi bazı şeyler bunu kalbine verebilir kalbine gelebilir bu kişi eğer bunları kulak dinlerse şeytana muhatap olup ona cevap vermeye kalkışırsa şeytanın ve sürekli başka başka değişir kişi bununla başaramaz muhteremler ne gerekiyor burada hemen evinizeyi çekip Allah Teala sığmak gerekiyor süreyi felasüveri nasıl okuması gerekiyor bir de ne yapması gerekiyor? Mutlaka dış duygu duyularını bir şeyle meşgul etmesi gerekir şu anda. Bu gerekiyor böyle şey. Mutlaka atlaması için bunu. Atlaması için gerekiyor. Mesela yani Allah korusun öyle kişiler var ki şeytan kalbine fısıldar. Zaten o kişi o, kişi o anda artık o yapmaya gelmiştir. Duygusaldır, işe kapalıdır. Böyle sessiz, sakindir. Hele yalnız kaldığı zamanlar şeytan kabine fısıldar. O da bunları duyar. Allah korusun Fısıtlar da imansızlığa ilgili, inkarçılığa ilgili şeylerdir. Bu kişi korkar şimdi. Acaba imanım gitti mi diye. Gitmez muhtemel, gitmez. Gitmez, gitmez bu şekilde. Yani Allah'a bir insan dille inkar etmeyecek, gitmez bu şekilde. Kişi bilsin ki bu şeytanıdır. Bunu şeytan yapıyor. Bildiğimi yeterliydi bu. İmana gitmez. Yalnız ne var ki? Burada şeytanı dinlememek gerekiyor. Ona muhatap olmamak gerekiyor. Hemen evziyi çekmek, allah Teala'ya sığınmak ve mutlaka bir meşgale lazım, kuvvet lazım. Uğraşı lazım bir şey böyle. Dışta. Ve bunun şeysi olması gerekiyor. Evinde yalnız mesela hemen onu alsın, buraya koysun. şeye baksın, şuna baksın, buna baksın, ışığı yaksın, bir şey yapsın bence. işe meşgul olsun. İcabında sesli ama. Sesli, Allah zikretsin. La ilahe illallah derken aklını buraya versin ama. Aklını buraya versin. İcabında Kur'an'dan eze bildiği bir şey okusun. Sesli ama. Bunları yapsın. İcabı ilahi, ilahi söylesin. Hatta bakın muhteremler, bu, bu duruma gelen kişi o anda müzik aleti olmamak koşulu ile bir şarkı bile söylese günaha girmez, şeytana muhatap olmasın daha iyidir. Yani Şeytanın muhatap olmasın, çünkü imanı çalar şeytana Allah korusun bu şekilde. Böyle işte. Bu bir dönem geçer ama muhteremler. Geçer bu. İşte genelden muhteremler biraz kişi bilinçli, inançlı, istihdamı yaşamaya kalkışınca, bu dönemde insan şu geçerler bu dönemden. bazıları çok bunu çabuk geçerler bazı kişiler cezbiye ile bunu çabuk geçerler bazı burada hafif takılır Allah korusun bir insan burada mı Allah korusun kötü muhteremler peki ne oluyor sonra İşte bu evham'a dönüştü muhteremler evham'a dönüştür evham beyinde bir duygu demiştim ismi behim duygu aslında bu duygudur kişi evham'a dönüştü mü Kafeyi oraya takar. Kafeyi tek noktaya takar. Hep ona meşgul olurken artık beyin yorulur böyle. Beyin sıkılır Sinir sistemi bozulur. Uykusu kaçar. Arkadan kalbine sıkıntı başlar. Kalbinde. işten darlık, kalbine sıkıntı, bir bunalım, dünyadan bezme, hayattan bezme, yaşantan, yaşamdan bezme. insan tam ekeni karanlıkta bulur. İşte şeytan. Allah yoksa bir insan buraya getirdi mi, ne yapar şeytan sonunda? Öl de kurtul. Yani sanki özü kurtulacak. Yani buna şeytan intihar etmeyi tavsiye eder muhteremler. Sanki bu kişiye öyle bir şeytan bu ortamını getirir ki, sanki artık ölse rahatlayacak. Öyle getirir böyle. Yani hayat yaşam haline getirir. Halbuki azı cemaatimiz Ölümden sırasız başlayabilmesi muhtemelinde. Ölümden sonra böylece. Şimdi sıkılan ne? Zaten ruh sıkılıyor anda. Ruh sıkılıyor muhtemelinde. sıkılıyor böyle. Ruh sıkılıyor aslında bu şekilde böylece. Allah korusun zaten dinli çalmaya çalışıyor. İmanını çalmaya çalışıyor. Namazdan koparıyor. Namazın olmuyor diyor işte. Efendim üzerine başına ufak bir şey olsun. Vay namaz kılamam ben bununla. Olmaz muhtemelik muhtemelimiz. Olmaz bu şekilde böylece. Hatta bak azıcık cemaatimiz, örnek vereyim şeytana karşı. Şimdi bir insanın üzerine girdiği elbiselerinde, elbiselerinde eğer sıvı halinde ise, sıvı halinde ise, kan gibi, kusma ilim gibi, parmak hariç, avuç içi büyüklüğünde kadar çok olursa, o zaman namaz engeliyor baktı. Namazı engeliyor olmuş şekilde. Efendim idra almışsa sıçramış, iğne ucu kadar... Az bir şey kan sıçramış. Yıkama imkanı yok anda. Namaz kılmışsın. Olur mu ترى bak. Olay durumunda bu şekilde vereceğim. Bu için yani şeytana yem olmamak gerekiyor. İşte abdestim olmadı, namazım olmadı. Hatta bir gün sahabe biri git peygambere de, de dedi Yarısıl Allah. Ben dedim namazdayken sanki arkamdan abürün ah, yelleniyormuş gibi bana bir hanı geliyor Yarısıl Allah. Namazım bozulayım anında. Peygamber hayır kesinlikle. Ancak açıkça ses duyarsan ya da koku duyarsan bak. Açık kokusu geldi. Hayırdan koku gelmez. ki koku gelir. Eğer açıkça pis koku duyarsan koku duyarsan ya da ses gelirse kulağın sesi tam duyarsa o zaman düzgün bozulmuştur. Böyle koku yok. Ses yok. Efendim şeytan bızıklar böyle Şeytan bızıklar böylece Acaba yenilendi mi acaba? Abdestin bozuldu mu acaba? E, namazı devam edeyim mi acaba? Namazı olmayayım acaba? Bak peygamber buyurdu. Namazına devam et. Namazına bozma. Olma kafanın takmana meşgul olma. Bu terimler. Bu iş aldı cemaatimiz. Bakınız Kuran-ı Kerim'in son suresi Nas suresi bakınız. Nas suresi. Demek ki insanın bütün geleceği ahireti Buna bağla bakınız. kuran kişi baştan başa yaşıyor ama Allah korusun şeytanın vestisini ev ama kapıldı mı, gitti mahvoldu muhtemelen. Mahvoldu. Bunun için böyle gerek böyle temizlikte, ev temizliğinde çocuk yere bastı. Şimdi bakın muhtemelen mesela bir halı, evde halı. İnsanın gerek kendi çocuğu, gerek genel misafirin çocuğu halıya işidi. Hemen yıkaramadı ama. Kurdu ama. Kurdu bakınız. O işlenmiş halıya bir kişi ama kuruduktan sonra ayağına basarsa hiçbir şey geri gelmez. Lazım gelmez. Ancak daha yeni işlenmiş veya da yeni kusmuş veya da kan oraya akmış fazla akmış eğer ki yaş halinde oraya basılır da basılırsa oraya basak, ayak kesin, nilis olur pisini bu şekilde belirleyeceğim. Ama halı işenmiş, o kurumuş. Tamamen, nilistir halı, orada namaz kılınmaz, nilistir işlenmiş yere, ama kurumuşsa üzerine bastık, oturduk. Üzerine gelmez muhterem bakın. Gelmez cemaatimiz. Bunun için çok önemli muhteremler evham yapmamak bakınız. Şeytana kapılmamak böyle işte. Özellikle hanımlarımız muhteremden böylece aşırı dünya temizden düşmemeler fazla evhama dönüşür. Evham oldu malı korusun sinir sistemi bozulur, kafa beyin yorulur. Ondan sonra başlar doktora gitmeye. Efendim şu işte, soluk alamıyorum. Bak müteahhemler. Evham tam yerleşimi kişiye zaten her şey beyine bağlı. Bütün sistem beyine bağlıdır, bağlıdır. Kişi evhamı tam kapıldı mı o kişinin soluması zorlaşır. Zanneder nefes darlığı var zanneder. Hatta mide etkilenir. Hazırlı zorlaşır bakırlar. Hazırlısızlık başlar. Kalbi acır gibi olur. Efendim evham yapar şimdi doktora gider. Ben, benim kalbim acıyor. E, film çekerler. Şunu bunu yaparlar. Kalbim temiz. Ama benim şey acıyor işte. Efendim işte nefes darlığı var bende. Tahliye yaparlı bir şey yok muhteremler. Allah inşallah muhteremler. Bu şeytan ilet işte, korusun inşallah. Diller Fatiha.